1680 numaralı konu, Ebu Höreyre'nin duası, Ebu Höreyre'nin ölüm hastalığında Mervan kendisini ziyaret ederek, Ey Eba Höreyre, Allah sana şifa versin, dedi, Ebu Höreyre, Ya Rab, sana kavuşmayı bana sevdir, ben sana kavuşmak isterim, dedi, Mervan daha ashab Kata denilen yere varmadan Ebu Höreyre vefat etti.